Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin, kendisine öldüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ehl-i Beyt'ine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek olan bütün Müslümanlara Allahu Teala salat ve selam olsun. En önceki dersimizde Ali İmran suresinin 103 ve 104. ayetlerinde Allahu Teala'nın müminlerin birliğini işleyen ve müminlere beraber ve birlikte kardeşliğin atmosferini yaşamalarını emreden ayetleri işlemiştik. Ve 104. ayetinde emr-i bil maruf anil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten de kötülükten de nehyetmek. Müminlerin şiarı olduğu ve müminler birbirlerini her zaman iyiliğe yönlendirecek bir şekilde kardeşane duygularla birbirlerini uyarmalı, birbirlerinin uyarını dikkate almalı ve bu şekilde Allahu Teala'nın istemiş olduğu o güzel İslam toplumu oluşmalı diye 104. ayet üzerinde de durmuştuk. 105. ayetinde bugün özellikle tek olarak işleyeceğimiz bugünkü Müslümanların içerisinde bulunmuş olduğu durum ve bu durumdan çıkma şekilleri. Allah-u Teala buyuruyor ki وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Kendilerine apaçık işaretler, apaçık beyineler, Allah-u Teala'nın göstergeleri geldikten sonra sakın ola İhtilafa düşenler, fırkalaşanlar, bölük pörçük olanlar gibi olmayın. Eğer ki sizler ihtilafa düşer, bölük pörçük olur ve şayet parçalanacak olursanız, ve ulaike lahum azabun azim. İşte onlar için yani sizin için büyük bir azap vardır. Bu ayetin bağlamında bugün özellikle ihtilaf, ihtilafın çeşitleri ve ihtilaftan kurtulma yolları İhtilafın caiz olduğu ya da olmadığı hususları Allah nasip ederse hızlı bir şekilde işlemeye gayret edeceğiz. Evvela baştan şunu dikkate almış olmamız gerekiyor ki Allahu Teala İhtilafı haram kılmıştır. İhtilaf haramdır. Birkaç ayet bu anlamda dile getirmek istiyoruz. Allahu Teala Bakara suresi 176. ayetinde diyor ki şüphesiz ki Allah Kitabı hak bir şekilde indirmiştir. Kitap hakkında ihtilafa düşenler ise şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık içindedirler. Bu ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu kitap hakkında anlaşmazlığa düşenlerin içinden çıkılmaz bir felakete sürüklendiklerini ve felaket içerisinde yüzen insanlar olduklarını bildiriyor. Maalesef bugünkü Müslümanların içerisinde de bir bakıyorsunuz Allah'ın kitabı Kur'an'ın açık hükümleri olmasına rağmen farklı farklı görüşler ortaya koyanlar Allah'ın kitabında apaçık ayetler olmasına rağmen hala başka bir takım görüşleri İslam adına savunanlar işte Allahu Teala'nın bu çıkılmaz demiş olduğu duruma düşüp Allahu Teala'nın azap vaat ettikleridir. Mesela Allahu Teala kitabında kaybı sadece kendisinin bildiğini ve sadece seçtiği peygamberlerden bazılarına bildirdiğini ifade etmesine rağmen bugün İslam ümmetinde Kalpten geçeni bilenler, geleceği bilenler gibi bilumum İslam adına ortaya çıkartılmış olan sapık inanışlar Kur'an hakkındaki bu ihtilafın tezahürleridir. Ve Rabbimiz Bakara 213. ayetinde buyuruyor ki insanlar tek bir ümmetti ve onların tefrikaya düşmeleri üzerine Allah rahmetinin müjdecileri ve azabının habercileri olmak üzere yani müjdeleyen ve korkutanlar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde hak ile ilgili kitap indirdi. Yani Hz. Adem ile beraber başlayan ve yine Hz. Nuh'tan sonra da başlayan bir İslam ümmeti birliği. Ve Rabbimiz diyor ki daha sonradan insanlar ihtilafa düştüler. Bu ihtilafa düşmelerinden sonra biz onlara müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki ve peygamberlerle beraber kitap da indirdik ki İnsanların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında Allah'ın indirdiği bu kitap ve peygamber ne olsun hakem olsun diye. Yani içine düşmüş olduğumuz çıkmaz durumlardan bizi çıkartacak olan tek ölçü Kur'an ve sünnettir. Onun için Kur'an'da dahi ihtilafa düşen sünnette dahi ihtilafa düşen insanlar nasıl olacaklar ki? Ya da Kur'an'ın açık ayetine rağmen Başka başka hükümleri hala kabullenmiş olanlar Nasıl mümkündür ki Tekrar hakka dönebilsinler Zira onlar Kur'an'ın hakem olmasını Dahi bu anlamda reddetmişler Kur'an'ı biz anlayamayız diyerek Akıllarını başkalarına kiraya vermişler Ve Rabbimiz diyor ki Devamında bunda da sırf O kitap verilenler Kendilerine bunca deliller geldikten sonra Tuttular aralarındaki Hırs ve kıskançlık yüzünden Anlaşmazlığa düştüler bunun üzerine Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka ulaştırı verdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yani gerek farklı farklı din anlayışı gerekse farklı farklı sapık düşünceler içerisinde her kim ki Allah'ın indirdiği kitaba hakem olsun diye indirdiği kitaba ve her kim ki müjdeleyici ve korkutucu olarak göndermiş olduğu peygambere tabi olursa işte onlar Allah'ın ellerinden tutup da hidayet ettikleridir O yüzden hangi düşünce olursa olsun bizi kurtaracak olan husus Ne falancanın ne filancanın ne de başka bir kimsenin görüşü Ya da falanca cemaatin filanca cemaatin görüşü değil Allah'ın indirdiği kitap ve Allah'ın göndermiş olduğu elçidir Bunlara uyarak İhtilaflardan uzaklaşmış ve bir kanaate Sahip olmuş olanlar Allah'ın hidayeti ilettikleridir Geride kalanlar sapkınlıklarında Sapıtmışlıklarında inatçı olanlardır Ve yine Bakara 253'te Allahu Teala buyuruyor ki Eğer Allah dileseydi bunların arkasındaki Ümmetler yani Peygamberlerden sonra gelen ümmetler Kendilerine o deliller geldikten sonra Birbirlerinin kanına girmezlerdi Fakat onlar ne yaptılar İhtilafa düştüler Onlardan kimisi iman etti kimisi inkar etti Yine Allah dilemiş olsaydı birbirlerinin kanına girmezlerdi fakat Allah dilediğine hükmeder. Burada özellikle Allahu Teala'nın bir önceki ayetinde de bahsetmiş olduğu ihtilafın sebeplerinden hırs, kendini beğenmişlik, büyüklenmişlik, kıskançlık şeklinde tezahür ediyor. Bizden önce kendisine kitap verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların alimlerinde de ya da ilim sahiplerinde de bu sapma söz konusu olduğu için onlar o sapkınlıklarını toplumlarına yönlendirdiler de toplumları da bizim üstadımız, bizim alimimiz, bizim cemaatimizin önderi falanca filanca ne derse odur dedikleri için işte bölük pörçük oldular. Allah-u Teala'nın dediği gibi sapıttılar. Dolayısıyla bugün Müslümanlar işlerinde eğer bir ihtilaf varsa bu ihtilafı ortadan kaldırabilmek için Mutlak anlamda Kur'an'a başvurmalı ve müjdeleyici ve korkutucu olan Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın göstergesine tabi olmalılar. Aksi takdirde onlar da ne yapacaklar? Kıskançlıklarından, kendilerini beğenmişliklerinden, illa bizim cemaatimizden olsun, bizden olsun da çamur olsun gibi ya da falanca bizden değil ki gibi Kur'an ve sünneti değil de Başkalarına kilitlenerek bir türlü çıkmazdan kurtulamayan bu insanlar maalesef haktan sapan insanlardır. Ve Rabbimiz onlar için Ali İmran suresi 105. ayetinde ne diyor? Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp da ayrılığa düşenler, ihtilaf edenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ve bu gibi toplu halde, grup grup falanca cemaatin insanları, falanca cemaatin insanları derken, bu insanları özellikle yönlendiren ve ihtilafın en tehlikelisi olan bir ilim üzerine ihtilaf, bir bilgi üzerine ihtilaf. Yani sıradan insanlar olup da, İslam hakkında ya da Allah'ın indirmiş olduğu ilim hakkında, gereği gibi bilgi sahibi olmayan ama birkaç mürekkep yalamış olanların, Dünyalık kaygıyla ya da başka başka nedenlerle ya da toplumla zıtlaşmayalım diyerek Allah'ın hükümlerini saklanmış olmaları haddi zatına tabi olmuş oldukları insanları ne yaptı? Her zaman sapıklığa yönlendiriverdi. O yüzden bir baktınız güya problem çıkmasın diyen bu insanlar farklı farklı Müslüman tiplemelerinin oluşmasına ön ayak oldular. Onun için Rabbimiz Celle Celaluhu bakın bir ayetinde şöyle buyuruyor ki Casiye Suresi 23. ayetinde e فرأیت kendi hevasını, arzusunu ve bizim hakkında bilgi indirmemiş olduğumuz bir hususu ortaya koyarak hevasını ilah edinip de ve edallahullahu ala ilm Allah'ın bir ilim üzere kendisini sapkınlığa yönlendirmiş olduğu kimseyi görmedin mi? Hatırlayın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam sahih bir hadiste ne diyordu? Mesela Dünyalık bir sevgiyle yani dünyaya olan özlemiyle ya da içerisinde dünya sevgisinin yer etmiş olduğu bir kimsenin dünya kaygısıyla dinine vermiş olduğu zarar diyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam. iki aç kurdun bir koyun sürüsüne vermiş olduğu zarardan daha büyüktür. Yani düşünebiliyor musunuz? İçerisinde dünya sevgisi yer etmiş olan bir hoca, içerisinde dünya sevgisi yer etmiş olan bir alim, İçerisinde dünya sevgisi yer etmiş olan mürekkep yalamış insanın dine verdiği zarar diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam iki aç kurdun bir süriye vermiş olduğu zarardan daha beterdir. İşte bugün maalesef bir bakıyorsunuz ki Allahu Teala'nın burada bahsettiği gibi bu gibi insanlarda kıskançlık, bu gibi insanlarda kibir, bu gibi insanlarda büyüklenmek almış başını gidiyor. Falanca dedi diye sırf onun dediğini kabullenmemek şeklinde hala Allah'ın kitabına ters, peygamberin sünnetine ters olan düşünceleri ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Bu üzerinde durmuş olduğumuz ayetler. ihtilafın haram olduğunu ve İbn Mesud'un dediği gibi el kulluhu haram. İhtilafın her çeşidi haramdır dediği gibi ihtilafı haram kılan ayetler. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresi 46. ayetinde diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edin ve sakın ihtilafa düşmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Yunus suresi 19. ayetinde insanlar aslında tek bir ümmet idiler. Onlar sonra ihtilafa düştüler ayrı ayrı oldular. Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı, yani Rabbinin kıyamete ertelemek gibi bir takdiri olmamış olsaydı ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Yani onlar helak edilmiş olurlardı. Yani Allah'ın kitabı Peygamberi, sünneti olmasına rağmen siz nasıl hala başka görüşlere tabi olabilirsiniz diye Allah onları helak ederdi peki bugün Müslüman olduklarını söylemelerine namaz kıldıklarını iddia etmelerine rağmen Allah'ın kitabındaki bir ayeti görmelerine ve kendilerine ulaşmış olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi bulunmasına rağmen hala sırf benim mezhebimin sırf benim alimimin sırf benim köy hocamın görüşü diye sen ondan daha mı iyi bileceksin diye Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetini bırakanlar Allah'ın azabından gerçekten korkmazlar mı? hani Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayetinde diyor ya ona işinde muhalif olanlar. Falyahzirullezine yuhalifun an emrih. Peygambere, peygamberin yapmış olduğu amelde muhalefet edenler ne yapsınlar? E yusibahum onlara bir belanın gelmesi, onları bir azabın yakalamasına karşı hazır olsunlar. Allah peygamberinin sözünü duymasına rağmen hala bugün birilerinin başka görüşlere devam etmiş olması ve görüşlerinden vazgeçmemesi işte felaket durumu. Ve Rabbimiz Hud suresi 110. ayetinde Buyuruyor ki biz Musa'ya kitabı verdik. Yine de onunla ihtilafa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir karar olmasaydı elbette haklarında hüküm verilmiş ve bitmişti. Muhakkak ki onlar bundan kuşkulu bir şüphe içerisindedirler. Ve yine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiş olan bir hadiste geçtiği gibi bir gün sahabeden iki tanesi bir ayet hakkında tartışırlar. Yani bu ayet şöyle okundu. Bir, bir diğeri de bu ayet şöyle okundu diye tartışmaya girdiler Halbuki Allah'ın Resulü o ayeti o şekilde de okumuş o şekilde de okumuş Fakat o iki sahabenin böyle sesli bir şekilde Allah'ın ayeti hakkında tartıştığını gördüğü zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü değişiyor Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gazaplanmaya başlıyor Ve bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki Şüphesiz sizden öncekiler kitapları hakkında ihtilaf ettikleri için helak oldular yani kitapta dahi ihtilafa düşmek. Allahu Teala bir önce vermiş olduğumuz örneği hafiften açalım. Allahu Teala ayetinde inna Allah la ala Allah gayb ilmine, geleceği bilme ilmine hiç kimseyi muttali kılmaz. Cin suresi 26 27, Ali İmran suresi 179. ayetlerde geçtiği şekliyle Allah kaybı sadece seçtiği peygamberlere ki peygamberlerin hepsine de değil Sadece seçtiği peygamberlere verirken, bugün birilerinin hala benim kalbimden geçeni biliyor, kendisi uzakta olsa bile beni buradan görür gibi. Ya da Allahu Teala ayetinde çok açık bir şekilde, ama tedriy nefsun bi eyi ardun temu temut. Ve ma tedri nefsun ma za teksebu gada. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez derken bugün Allah'ın bilmez dediği hususlarda apaçık görüşler ortaya koyanlara hala tabi olanlar bu ayet kendilerine söylendikleri zaman teslim olmuyorlarsa Allah'ın azabından korksunlar. Zira Müslümanlar Allah'ın hükmü karşısında işittik ve itaat ettik demekten ve Allah'ın ayetine bütün bir dünya uymayacak olsa bile Onları elinin tersiyle atmış Olmaktan mutlak anlamda Ne yapmalılar Çekinmemeliler bu imanlarının Gereği Yine Abdullah İbni Mesud'un bu rivayetinde Geçtiği gibi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ne demişti onlara Ki rivayet Müslümin ve aynı zamanda İmam Ahmet Bin Hanbel'in rivayeti Allah'ın ayetleri hakkında ihtilafa düşmeyin Yoksa azaba uğrarsınız Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam da onu Haram kılıyor ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın Buhari'nin Müslim'in ve aynı zamanda İmam Nesai'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bilin ki sizden öncekilere helak eden şey çok sual sormaları ve ihtilaf etmeleridir. Size bir iş emrettiğim zaman buna gücünüz yettiğince ne yapın? Bunu gücünüz yettiğince yerine getirin ve size, sizden herhangi bir şeyi sakındırdığım zaman da ona ne yapın? ona tabi olun ve ondan kaçının. İşte burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ihtilafı helak edici bir unsur olarak gösteriyor ve ihtilaf etmiş olmayı ne yapıyor? Resulullah haram kılıyor. Dolayısıyla Müslümanlar ihtilaf ettikleri zaman ne yapacaklar? Ondan bir an önce uzaklaşacaklar. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmed'in İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisinde, sahih bir hadiste bakın şöyle buyuruyor Terakzukum al mehacca El beyda la yazigu illa halik. Ben sizi öyle bir delil üzerine apaçık, gecesi gündüz gibi olan bir delil bir din üzerine bıraktım. Ondan helak olan kimseden başka kimse ondan ne yapmaz, yüz çevirmez diyor Rasulullah. Yani Müslümanlar olarak biz içinde bulunduğumuz her bir durumda mutlaka Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Rabbinden getirmiş olduğu vahide onun ölçüsünü, onun çözümünü ya da onu çözüme ulaştıracak olan ayet ya da hadislerdeki dengeyi ya da ölçüleri mutlak anlamda kaideleri bulabiliriz onun için ne demişti İbni Mesud Resulullah Aleyhisselatü Vesselam havada uçan bir kuş dahi olmasın ki mutlaka ondan bizi ne yaptı haberdar etti ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın İmam Acuri'nin zikretmiş olduğu bir hadiste Hazreti Ömer Radiyallahu Anh'tan gelen hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Men erade betel cenne her kim ki cennetin ortasına gitmeyi, her kim ki cennetin merkezine yerleşmeyi isterse, ne yapsın? Feliyel zimil cemaate tabi olsun, birlikteliğe geçsin. Fıinne şeytane ma alwahid. Hiç şüphesiz ki şeytan tek olan kimseyle beraberdir. Vahhu wa min el abat. O iki kişiden daha uzaktır. Yani bu anlamda birliktelik, cemaat ruhu ve ihtilaf Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tarafından yine ne oluyor? Haram kılınıyor. Yukarıdaki hadiste bahsetmiş olduğumuz yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sizden öncekileri helak eden şey çok soru sormalarından kasıt özellikle İsrail oğullarının Allahu Teala kendilerine bir şey emrettiği halde Allah-u Teala kendilerine bir şey emrettiği halde uygulamaya yönelik olmayan işi zorlaştırıcı olan sorular sormalarıydı. Önce İmam Malik Rahimehullah'ın sözünü aktaralım ki İmam Malik sahabe için şöyle diyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah'ın dinini aktardığı zaman sahabe ona sorular sorardılar. Fakat sahabe diyor uygulamaya yönelik olmayan uygulamaya yönelik olmayan sorulardan çekinirdiler. Zira Resulullah Aleyhissalatu vesselam böyle soruları sevmezdi. Ve bildiğiniz gibi Peygamber Aleyhissalatu vesselam insanlara haccedin dedi. Allah'ın emrini bildirdi. Sahabeden bir tanesi dedi ki: "Ya her Resulullah, her sene mi haccedeceğiz?" Resulullah Aleyhissalatu vesselam cevap vermedi. O kişi tekrar sordu. Resulullah yine cevap vermedi. O kişi tekrar sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine cevap vermedi. Ve daha sonra Resulullah dedi ki Eğer evet diyecek olursam her sene, her sene hac etmek zorunda kalırsınız. Biz, Ben size bir şey emrettiğim zaman ona gücünüz yettiğince tabi olun ve kurcalamayın diyor Resulullah. Ve yine başka bir hadisinde, sahih bir hadisinde Resulullah ne diyordu? Allah'ın sevmediği kişi odur ki, Allah'ın üstünü kapalı bırakmış olduğu bir yeri kurcalıya kurcalıya haram olarak ortaya çıkaran kimsedir. Gücünüz yettiğince tabi olun. Yani bugün sahabenin peygamberinden sormadığı şeyler. Bunun bir bakıyorsunuz, mesela bugün Müslümanların üzerinde durduğu kader meselesi. Aynı zamanda Hızır insan mıydı? melek miydi bir sürü sorular ya da felsefi bir takım kelami bir takım sorular yani sahabe bu gibi sorular sormadı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastetmiş olduğu da buydu ve aynı zamanda anlaşılmayan hususta emre itaat yerinde şüpheyi uyandırabilecek olan sorulardı yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini soran kimseyi kastettiği zaten vakıa değildir çünkü ilim alimlerim, alimlerimizin de demiş olduğu gibi neydi alimlerimiz Utanan ve sormayan kimse dinini öğrenemez demişlerdir. Utanan ve sormayan kimse dinini öğrenemez derken özellikle Hazreti Aişe annemiz radiyallahu anhanın ensarın kadınları için zikretmiş olduğu e, hadisi zaten öne alırlar. Ki Hazreti Ayşe ne diyordu? Allah ensarın kadınlarından razı olsun. Vallahi diyor onların hayaları dinlerini öğrenmelerine engel olmazdı. Yani Medine'li olan o Müslüman kadınlar dinlerini daha güzel yaşayabilmek için, Allah'ın emirlerini daha güzel uygulayabilmek için Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sormuşlar ve hiç çekinmemişlerdi. Özellikle buradaki sorudan kasıt Allah Resulü'nün bizden istememiş olduğu uygulamaya yönelik olmayan hususlar yoksa Allah'ın dinini öğrenmek için sormak, soruşturmak ve en güzele ulaşmak için araştırmış olmak Allah'ın bizden istemiş olduğu şey. Onu da o şekilde kısaca geçmiş olalım. Ve biz kaldığımız yerden devam edelim. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde şöyle buyuruyor ki hadisi rivayet eden İmam Bukhari Kitabü'l-İlm ilim kitabında rivayet ediyor ve diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam la terci'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqabe ba't. Sakın benden sonra birbirlerinin boyunlarını vuran nankörler haline gelmeyiniz. Zira bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da emrettiği gibi ihtilafın haram olduğu ve Müslümanların birlikteliğinin farz olduğu hususu Bu anlamda dile getirmek istediğimiz şeylerden Yani ihtilafın haram olan şeşitlerine örnek vermeden önce Bugün bir bakıyorsunuz farklı farklı cemaatler ya da alimlerin farklı farklı görüşleri Yani bugün farklı mezheplerimiz var Ve bu mezhepler için biz e, hak mezhepler diyoruz Dört hak mezhep Bizler dört harp mezhep derken bu mezheplerin her bir hükmünün doğru olduğunu iddia etmiyoruz. Hiçbir alim de zaten bunu iddia etmemiştir. Hatta İmam Ebu Hanife'ye senin görüşün en doğru görüş müdür denildiği zaman Muhammed Ebu Zehra'nın Ebu Hanife isimli kitabında zikrettiği gibi İmam Ebu Hanife ne diyecekti? Bilmiyorum. Benim Belki de benim görüşüm batılın ta kendisidir. Ki biraz sonra rivayetleri, görüşlerinizi zikredeceğiz zaten. Dört hak mezhep derken ehli sünnet çerçevesi içerisinde olan mezhep demektir. Yoksa dört ayrı görüş söz konusu değildir. İmam Malik'in dediği gibi sahabeden bana beş ayrı görüş gelmişse bunların dördü yanlış, bunlardan bir tanesi doğrudur. Zira doğru tektir. İki tane doğru ilma ihtimali yoktur. Bugün bakıyorsunuz ki hoca denilen insanlar ya da kitap yazmış olan insanlar, ya da cemaatleri kendi peşlerinden sürükleyen, Kur'an ve sünnet söylendiği zaman durumlarını terk etmeyen insanlar, bir hadis diye bir sözün arkasına sığınmışlar. Neymiş? Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, İhtilafu ümmeti rahme. Benim ümmetimin ihtilafı rahmettir. Yani bugün mezheplerin farklı farklı görüşleri rahmetmiş, alimlerin farklı farklı görüşleri rahmetmiş, Müslümanların ihtilafı rahmetmiş, Müslümanların ihtilafında fayda varmış gibi ki bu hadis için muhaddislerin ifade ettiği husus şurası la asla lahu. Yani bu hadisin aslı bile yok. Hatta muhaddisler onun için herhangi bir senede ulaşmak için gayret ettiler. Yani bir kitapta bir hadis kitabında bulabilmek için çaba sarf ettiler. Hiçbir hadis kitabında dahi bulamadılar. Hatta içerisindeki uydurma hadisler neredeyse sahih ve zayıf hadislerden daha fazla olacak şekilde hadis hususunda en dikkate alınmayacak hadis kitapları dahi olsa, ki bunlar kütübü sitlerin, kütübü tisanın dışındaki olan hadis kitaplarından onlarda dahi söz konusu değil. Ya da bugün Kenzil-Ummal gibi ya da e, Keşf-ül Hafa gibi yazarının önüne gelen her şeyi hadis diye almış olduğu hadis kitaplarında dahi bulunmayan bir hadis. Yani aslı dahi yok. Ki münavi kendisi muhaddis, İmam Sübki'nin kendisine muhaddis olan İmam Sübki'nin şöyle dediğini rivayet eder. Bu rivayet muhaddisler tarafından bilinmiyor ve diyor ben ne sahih ne zayıf ve ne de uydurma dahi olsa hiçbir şekilde bu hadisin metnine rastlamadım. Ve aynı zamanda Şeyh Zekeriya el-Ensari de aynı kanaati ortaya koyar. Hiçbir yerde bu hadise rastlamadığını yani aslının dahi sahihliğini bırakın bir yerde uydurma olarak kaydının dahi metninin dahi olmadığını rivayet ediyor. Ve aynı zamanda İbni Hazm bu hadis için şöyle diyor. Bu hadis olabilecek değil hadis olabilecek en fesat sözdür. Eğer ihtilaf rahmet ise ittifak azap demektir ve bu da Müslümanın söyleyeceği bir şey değildi ki kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş olsun ve aynı zamanda bu hadisin batıl ve yalan olduğunu da İbn Hazm ne yapar rivayet eder. Özellikle Kur'an ve Sünnet'ten şu ana kadar rivayet ettiklerimizde ihtilafın haram olduğu, ihtilafın caiz olmadığı hususunu dile getirdik. Peki ihtilaf söz konusu olabilir mi? Yani Müslümanların ihtilaf etmeleri söz konusu mudur? Evet Müslümanlar belli durumlarda ihtilaf etmiş olabilirler. Zira Allahu Teala Nisa suresi 59. ayetinde bakın şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler eti'u allaha Allah'a itaat edin ve eti'u rasule rasule elçiye itaat edin ve ulul emri minkum ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin ki emir sahiplerinden kasıt Allah'ın hadlerini uygulayan halife ya da İbn Abbas gibi bazı alimlerin bazı müfessirlerin görüşüyle alimler Ve bu daha sonra Allahu Teala buyuruyor ki "Fe in tenaza'tum fi şey'in." Eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz. Yani eğer ihtilafa düşerseniz dediğine göre Rabbimizin demek ki ihtilafa düşme durumu söz konusu olacaktır. Peki Müslümanlar ihtilafa düştükten sonra ne yapacaklar? Önemli olan burası. Evet doğru. Biz bazen bazı hususlarda ihtilafa düşmüş olabiliriz. Ama Müslüman bu ihtilafında devamlı olabilir mi? Hayır. Bu ihtilafında rahmet vardır diyerek iki farklı görüşü hala İslami olarak kabullenebilir mi? Hayır. Bu nehyedilmiş olan husus zira Rabbimiz ayetin hemen devamında ne diyor? Fe in tenaza'tun fi şey'in eğer herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz, farudduhu ila ve Rasul onu Allah'a ve elçisine gönderin. Aynen daha önce okumuş olduğumuz dersin başında okumuş olduğumuz ayette geçtiği gibi ne demişti Rabbimiz? Biz insanlara hükmetsin diye kitabı indirdik ve korkutucu ve müjdeleyici peygamberler gönderdik ki insanların ihtilafında hakem olsun. İşte bu ayette de Rabbimiz Celle Celaluhu aynısını emrediyor ve ne diyor? Fe in fi şey'in eğer bir şeyde ihtilafa düşerseniz farudduhu ila ve Rasul onu Allah'a ve Resulüne gönderin. Allah ve Resulüne götürün in mu'minin. Eğer müminler iseniz onu ne yapın Allah'a götürün. İşte bu sonuç olarak en güzel olandır ve sizin için en hayırlı olandır. Demek ki müminler ihtilaflı durumda ne yapacaklar? İhtilafımız rahmettir diyerek Aslı dahi olmayan bir sözü peygambere iddia ederek durumlarını meşrulaştırmak çabasında ve dünyalık sıkıntıları ya da atalarından görmüş oldukları dini reddetmemek kaygısıyla böyle bir aslı olmayan hadisin arkasına sığınmaktansa Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ne yapacaklar? İman etmişlerse Allah'a ve Resulüne işi götürecekler Kur'an ve sünnetin içerisinde ve yine onlardan e, beslenip onların kaynaklarını göstererek meseleye çözüm sunan alimlere başvuracaklar. İşte bu hususta ihtilafın olabileceğini anladık. Peki ihtilafın hangisi caiz? İhtilafın hangisi caiz değil? İhtilafın haram olanına şu şekilde örnek verebiliriz. Bakın Allahu Teala Tevbe Suresi 31. ayetinde ne diyordu? Onlar yani Hristiyanlar, Ehli Kitap ve Yahudiler Allah'tan başka bilginlerini, rahiplerini, papazlarını ne yaptılar? Allah'tan başka rabbiler edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de Rab edindiler. Oysa onlar bir olan Allah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, o şirk koşanların ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir. Bu ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu Yahudi ve Hristiyanların alimlerini Rab edindiklerinden bahsediyor. Peki Hristiyan ve Yahudiler alimlerini nasıl Rab edindiler? Adi bin Hatem daha önceden Hristiyan olmuş olan ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldikten sonra Müslüman olan bir sahabe. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam yanına geldiği zaman İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu ve İmam Taberî'nin de sahih olarak belirtmiş olduğu bir hadiste geçtiği şekliyle İbn Kesir'in de aynı zamanda tefsirinde aldığı gibi Adi bin Hatem'in yanında Resulullah bu hadisi ayeti okur. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlarını, papazlarını Allah'tan başka Rab edindiler. Adi bin Hatem dedi ki, Ya Resulallah, biz hahamlarımızı ve papazlarımızı Allah'tan başka Rab edinmedik ki. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, oradaki Rab'tan kastın ne olduğunu anlamayan Adi bin Hatem'e ne dedi? Ey Adi, onlar size bir şey haram, onlar size bir şey helal dedikleri zaman, onların dediklerini itiraz etmeksizin kabul etmiyor muydunuz? O da evet ediyorduk deyince ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ve tilke ibadetukum iyyahum. İşte bu sizin onlara karşı ibadet etmenizdir, kulluk etmenizdir ve onları Rab edinmenizdir buyurdu. Yani Allah'ın indirdiği Tevrat'ta var mı? Allah'ın indirdiği İncil'de var mı? Yoksa bu gerçekten Allah'ın peygamberini söylediğinden mi diye sorgulamaksızın alimlerin görüşlerini onlar aldılar da ne yaptılar? onları Rab edinmiş oldular. İşte bu şekilde onların hahamları rahipleri ne yaptılar? Aynen bugünün Müslümanlar içerisinde olduğu gibi dünyalık kaygıyla dünyaya meyled etmiş oldular onların alimleri ve insanları Kur'an'dan alıkoydular. Sizler Kur'an'ı anlayamazsınız, Tevrat'ı anlayamazsınız, Allah'ın kitabını anlayamazsınız dediler ve insanları Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden uzaklaştırıverdiler. Dolayısıyla ancak siz ne yapabilirsiniz? Bizim Söylediğimizi bizim aktardığımız kadarını algılayabilirsiniz dediler Yani bugün mesela bakıyorsunuz kendi ülkemizde iki grup var Bunlardan bir tanesi özellikle tağutlaşarak Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı 12-13-14 yaşına kadar okumayı yasaklamış İnsanlar Allah'ın kitabını öğrenmesinler diye Ve yine bakıyorsunuz bugün Müslüman olduğunu söyleyen kendilerine tabi olanlara sünnet diye başlarına sarığı geçirip cübbeye büründüren sakınlara bir bakıyorsunuz kendisi hasedinde aynen şunu söylüyor cemaatine diyor ki sizler Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlayamazsınız o o kadar yüceler yücesi bir kitaptır ki eğer siz onu okursanız sapıtırsınız diyor kendi ağzından çıkan cümleler bunlar siz Allah'ın kitabını okursanız sapıtırsınız o o kadar yüceler yücesi kitaptır ki sizin elinize kalmamış o halbuki Allahu Teala nehdi men biz onunla dilediğimizi hidayet ederiz ve tilkel ayatu fassalna biz ayetlerimizi işte böyle açıkladık ve tilke ayatun bizim ayetlerimizi biz apaçık kıldık Efe la tedebberun'l-Kur'an onlar Kur'an üzerinde düşünmezler mi em ala kulubil aqfaluha yoksa kalplerin üzerinde kilitler mi var diyen Rabbimiz ve Allahu Teala ben size kitabı bıraktım ona tabi olduğunuz müddetçe sapıtmazsınız derken bugün Allah adına bu çıkan kimseler siz Allah'ın kitabını okursanız sapıtırsınız diyerek Allah'ın dinini alt üst ettiler. Dolayısıyla Allah'ın dinini alt üst ettikten sonra kendilerine tabi olanlara siz bunu anlayamazsınız dedikten sonra ne yapacaksınız? Aynen kendi ifadesi siz ancak bizim aktardık anlayın. Siz sadece bizim dediklerimizi dinleyin. Siz sadece bizim tefsirimizi okuyun. Yoksa sapıtırsınız diyerek kendine tabi olanları işte bu şekilde Kur'an ve sünnetten kopartırlar. Kur'an ve sünnetten kopmuş olan insanlar da gerek bunlar gerek diğer cemaatler ya da farklı farklı görüşler fark etmez. İşte hiçbir zaman Kur'an ya da sünneti gereği gibi algılamadıkları için cemaatlerine körüklenme, kabuklarına bürünme ve bu anlamda başkalarını eleştirememe ve onları Rab edinmek gibi bir çıkmaz içerisine düştüler. İşte yah Hristiyanların düşmüş olduğu durumda neydi? Buydu. Kitaplarına bakmaksızın onlar haram dediyse haram helal dediyse helal dedikleri için Resulullah ne demişti? Ve tilke ibadetüküm iyyahum İşte bu sizin onlara ne yapmanızdır? İbadet etmeniz onları Rab edinmenizdir dedi. İşte Rabbimiz Celle Cahu Tevbe surat 31. ayetinde Onlar rahiplerini din alimlerini Ne yaptılar? Rablar edindiler. Yani Allah'ın kitabına ters, peygamberin sünnetine ters olmasına rağmen hala onların dediklerine tabi oldular. İhtilafın haram olanlarından. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? A'raf suresi 3. ayetinde "Rabbinizden size indirilene uyun." diyor. Rabbinizden size indirilene uyun Ama bugün insanlar siz kitabı Anlayamazsınız siz bizim dediğimize Uyun diyor ama bakın Allah Celle Celaluhu ne diyor sakın ola Allah'tan başka dostlara Uymayın sakın ola Allah'ın kitabından Başka mutlak merci Peygamberin sünnetinden başka Mutlak merci edilerek başkalarına Tabi olmayın Allah bunu haram Kılarken ve akabinde Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz derken Araf suresi 3. ayetinde Bugünkü müslümanların Kur'an ya da cennetten uzaklaşmışlığı gerçekten içler acısı bir durum. Ve Rabbimiz Celle Celaluhu ne diyor? İşte bu gibi çıkmazlar. Sonuç itibariyle felaket olan ve insana tehlikeye götüren ve kendisinde ihtilafın haram olduğu hususlar. Bunlarda ihtilaf hiçbir şekilde caiz değildir. Bunlar kesinlikle haram kılınmış olan, sahibini Allah korusun, şirke düşüren ve dinden çıkartan unsurlardır. Çünkü Kur'an'da Kur'an'da iki çeşit ihtilaftan bahsedilir Bu ihtilaflardan bir tanesi Yukarıda okumuş olduğumuz ayette geçtiği Şekliyle iki tarafın da kaybetmiş Olduğu yani kitap indiği halde Başkalarına tabi olarak Kitap indiği halde ihtilafa düşüp de Sapıtmışlar bir ikinci ihtilaf ise Allah-u Teala'nın bir tanesi Hidayet ederek kurtardığı İkincisi ise yoldan sapmış olanlar hani okumuştuk ya ilk baştaki ayetinde Rabbimiz Celle Celalahu ne buyurmuştu işte Allah hidayet iman edenleri ayetleriyle ve peygamberlerinin e, ifadeleriyle peygamberlerin önderliğiyle ne yapmıştır onları hidayete iletmiştir onlar dışındakiler sapmıştırlar yine ihtilaf haram olan hususlardan bir tanesi Kur'an hakkında ortaya çıkan ihtilaftır Kur'an'ın hakkında ihtilaf etmiş olmak haramdır Şayet Allah'ın ihtilafı ortadan kaldırmak için İndirmiş olduğu kitapta dahi Yani Allah'ın kitabında dahi Ki Bakara Suresi 213'de demiştik Allah-u Teala ihtilafı ortadan kaldırsın diye Kitap indirmiş O kitapta dahi ihtilaf edilecek olursa Acaba hangi meselede ittifak söz konusu olacak ki Öyle değil mi? Yani Allah'ın kitabında bile adam ihtilaf ediyorsa Apaçık ayet ortadayken Adam onda bile hala tevil Zorunluluğu ya da kendi cemaatine Kendi alemine kendi Görüşüne Allah'ın ayetini uydurmak Gibi bir çıkmaz içerisindeyse bu insanlar ne haline ne ittifaka gireceksiniz ki İşte Kur'an hakkında ihtilaf Etmiş olmak haramdır Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor Bakara 176. ayetinde Şüphesiz ki Allah kitabı hak bir sebeple indirmiştir Kitap hakkında ihtilafa düşenler ise şüphesiz haktan uzak bir anlaşmazlık çıkmaz ve dalalet içindedirler diyordu Rabbimi Celle Celaluhu. Ve yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisinde ki hadisi rivayet eden İmam Müslim ve aynı zamanda İmam Ahmed bin Hanbel Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? İnne ma helake men kana qablakum bi ihtilafihim fil kitap sizden öncekiler sırf sizden öncekiler sırf Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu kitapta ihtilaf ettikleri için helak oldular. Dikkat edin, Allah'ın kitabında ihtilaf etmiş olmak rahmet falan filan değil, Allah'ın kitabındaki açık hüküm ortada iken Allah'ın kitabını tahrif etmek, sonuç itibariyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi helak olmak demektir. Peki bugün farklı farklı insanlar olmasına rağmen, Müslümanız diye gezinen, ortada dolaşan, hatta Allah için namaz kıldığını, Allah'ın yolunda mücadele ettiğini söyleyenlere, yapmış olduğu amellerin batıl olduğunu Açık bir şekilde Allah'ın ayetiyle ortaya koymanıza rağmen Bu insanları Allah'ın açık ayetine rağmen Hala dediğim dedik şeklinde itaatten yüz çeviriyorsa Onların iddialarında Allah Allah demiş olmaları Yalandan başka bir şey değildir Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu Hucurat Suresi 1. ayetinde ne diyor Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La taqaddemu bayne ve rasulih sakın ola Allah'ın ve Rasul'ün önüne geçmeyin ve takullahu Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı işitendir, bilendir. Bir düşünün. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın Yanında sahabelerinden iki tanesi biraz sesli konuşmuşlar ve sesleri peygamberin sesin üstüne çıkmıştı da tartışmaya girmiştiler. Allahu Teala Hucurat Suresi 2. ayetinde ne buyurmuştu? <Sessizlik> ''Ya eyyühellezine amenu'' ''Ey iman edenler'' ''Lâ terfa'û esvâtekum fevqa savtin nabi. ''Sakın ola sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın'' ''Fevqa nabi nebî'' la techerû lehu bil kavl'' ''Sakın ola sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın'' ke cehri ba'dikum ba'da birbirimize yaptığımız gibi eğer sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkartırsanız ne olur entahbata a'malukum ve entum la amelleriniz batıl olur yapmış olduğunuz bütün ameller söner gider de farkında bile olmazsınız dikkat edin sahabeden Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi fazilet ehli Hazreti Ali'nin de bildirdiği gibi ümmetin içerisinde Peygamberden sonra Ebubekir ve Ömer'in en faziletli olduğunda sahabe ihtilaf etmemiştir diye Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi bu iki tane gücü de sahabenin bile ameli seslerini Peygamber'in sesinin üzerine çıkartmakla karşı karşıya kaldıklarında eğer ki silinip süpürülüyorsa bugün Allah'ın ayeti bildirilmesine rağmen peygamberin açık ifadesi bildirilmesine rağmen hala kendi görüşüne giden ya da hala başka görüşleri benimseyenlerin durumu nedir rahmet midir kesinlikle rahmet diyen yalancıdan başka bir şey değildir zira allah Teala haram kılmış sesini bile peygamberin sesini üzerine çıkartan amelini silmekle onları korkutmuştur kaldı ki kendi görüşünü ya da peygamberin görüşünü bırakıp da hala başka görüşlere giren helak olmaktan başka bir yola tabi olmamıştır dediğimiz gibi Allah'ın kitabında ihtilaf nedir? Allah'ın kitabında ihtilaf haramdır. Aynı zamanda ihtilafın haram olmuş, haram olmuş olduğu hususlardan bir tanesi müminleri fırkalar halinde ayırıp kokularını giderecek, küfre karşı zayıflamayı gerektirecek ihtilaf türüdür. Yani bugün akide olarak bir, düşünce olarak bir, görüş olarak bir ama gerek dünyevi gerekse farklı farklı sebeplerle ihtilafa düşüp de kafirler karşısında Müslümanları zayıf duruma düşürecek olan ihtilaf da Allahu Teala tarafından haram kılınmıştır. Ki Rabbimiz Celle Celaluhu Enfal suresi 46 Nahil suresi 64. ayetlerinde Allah Allah'a ve Resulüne itaat edin ve ihtilaf edip çekişip birbirinize ne yapmayın? Düşmeyin. Çözülüp yıl, yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider. Kokunuz gider. Ama siz Allah'ın yolunda sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraber dirleyerek bunu da ne yapmış? Haram kılmıştır. Aynı zamanda İhtilafın haram olmuş olduğu hususlardan bir tanesi akideye taalluk eden, akide ile alakalı. Yani bir Müslümanın mutlak anlamda bilmesi gereken, imanın olmazsa olmazı olan yaptığı zaman ya da terk ettiği zaman iman ettiği ya da küfre girmiş olduğu hususlarda ihtilaf da nedir? Haramdır. Çünkü bunlarda ihtilaf Allah'ın dinine müdahaledir ve aynı zamanda dinden çıkmadır. Ve Allahu Teala Zümer suresi 3. ayetinde ne diyor? Bilin ki Allah'ın dini yani din yalnızca Allah'ındır Yaşam biçimi sadece Allah'ın bildirdiği şekliyledir Allah'tan başka veliler edinenler Allah'tan başka Rab edinenler Allah'tan başka itaat edilen edinenler Allah'tan başka karar verici kabul edenler Allah'tan başka o ne derse odur diye Kayıtsız ve şartsız emredici kabullenenler Allah'tan başka dost edinenler ne derler Biz bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz Elbette Allah kendi aralarında ihtilaf etmiş olduk şeylerde hüküm verecektir. Allah yalancı kafir olan kimseyi hidayete erdirmez diyor. Yani Allah'a ulaşacağız diye dahi olsa Allah'ın bildirmediği bir hususta o ne derse odur karakteriyle yaklaşılan, görüşü kabul edilen, hatta Kur'an'ın ayeti ve peygamber sünnetine muhalifken mutlak anlamda görüşe tabi olanları Allahu Teala bu anlamda ilah edilenler olarak kabul edip onlara uyarak Allah'a ulaştığını. Bunlar bizim şefaatçilerimizdir. Bunlar bize yarın mahşer günü yardım edeceklerdir şeklinde düşünenleri de Allahu Teala yalancılar ve Allah'a karşı nankörlük edenler olarak niteliyor. Aynı zamanda özellikle dediğimiz gibi bu hususlarda ihtilaf da haramdır. Peki diyeceksiniz ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam la yu'minu hatta yakuna hawauhu Sizden bir kimse benim getirmiş olduğum şeye tabi olmadıkça iman etmiş olamaz. Buyurmuşken, bugün mezheplerde ihtilafın söz konusu olduğu bir vakıadır. Yani ihtilafın caiz olanından şimdi bahsediyoruz. İhtilafın bir de caiz olanı var ki bu ihtilafın caiz olanı da doğru ortaya çıkıncaya kadardır. Ve Resulullah Aleyhi Salatu Vesselam Ümmete ihtilafı haram kılmışken, Müslümanların birlikteliğini onlara emretmişken ve ayet hakkında tartışmaya dahi giren iki sahabesinde onları uyarmışken Bugün sahabede farklı görüşler olmuş, mezhep imamlarında ya da müştehitlere farklı görüşler ortaya çıkmış Bunlar neyin nesidir dersek biz deriz ki Allahu Teala'nın evvela ve peygamberin lanetlemiş olduğu ihtilaf ki lanetlemiş olduğu ihtilaf bizim şu ana kadar üzerinde durmuş olduğumuz ihtilaf bir de iktirafın caiz olanı var Yani bir noktaya kadar Müslümanları tefrikaya düşürmediği müddetçe Müslümanları Parçalanmışlığa götürmediği müddetçe Caiz olan iktiraf var ki Şimdi ondan bahsedeceğiz Evet bugün sahabe arasında Farklı görüşler ortaya çıkmış Sahabenin içeri sahabenin arasında Ortaya çıkmış olan görüş Farklılıkları ki bunların sebepleri var Bunların sonuç itibariyle sahabe tarafından ihtilafın ortaya çıkmasında farklı farklı bir takım anlayışlar var. Bunlara örnek verelim. Yani sahabenin içerisindeki evvela ihtilaftan bahsedelim. Mesela bir durum vardır ki sahih bir hadis sahabeden herhangi bir tanesine ulaşmamıştır. Ve sahabe o anlamda ne yapacaktır? İçtihad edecektir. Mesela sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu anh Ramazan'da Husul abdesti alması gerekecek bir durumda uyanan kimsenin oruç tutamayacağı afiyet vasını vermekteydi. Ama Hz. Aişe radıyallahu anha annemiz ki kendisi sahabenin müştehide olanlarından ve Hz. Ayşe ne diyordu? Andolsun ki Ebu Hüreyre yanlıştadır. Zira Resulullah aleyhissalatu vesselam öyle bir durum olmasına rağmen ne yapmıştır? Oruç tutmuştur. Burada da mesela Ebu Hureyre Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'la çok sık olmasına rağmen bu hadisten haberdar değil. Dolayısıyla kendisine bu hadis ulaşır ulaşmaz ne yapıyor? Ebu Hureyre o görüşünü terk ediyor ve hemen o görüşünden vazgeçiyor. Yani sahabedeki ihtilafların sebeplerinden. Ve yine mesela İbn Mesud radıyallahu anha sorarlar. İbn Mesud'a derler ki kocası ölen ve kendisine de kocası tarafından bir mehir tayin edilmeyen kadının durumu ne olacak? Yani bir kadın var ki kocası ölmüş ama evlenirken de mehir tayin etmemişler. Bu durumda ne olacak deyince i̇bn Mesud ben bu hususta Resulullah'tan bir şey bilmiyorum diyerek bir ay boyunca ertelemişti. Ve en sonunda bir ay sonra demişti ki benim kendi iştihadım benim kendi görüşüm şudur ki ki bu olayı rivayet eden İmam Nese'idir demiştir ki o kimse yani kendisine mehir e, biçilmemiş olan kadının durumu ne abartılı ne de az olmak olmamak şartıyla sıradan kendi emsali kadınlara biçilen mehirdir demişti ve daha sonradan İbn Mesud'a bir tanesi sahabeden bir tanesi demişti ki ey İbn Mesud ben duydum ki sen böyle söylemişsin vallahi vallahi ben Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bu şekilde hükmettiğini bizzat gördüm ve buna şahit oldum. Hatta İbni Mesud buna o kadar Sevindi o kadar sevindi ki diyor Kendisi sanki yeni Müslüman olmuşçasına Sevindi diyor mesela burada İbni Mesud Kendisine hadis ulaşmadığı için İçtihad etmiştir yani sahabenin ihtilafı bu şekildedir ve hadis Ortaya çıktığı zaman ya da farklı Bir görüş ortaya çıktığı zaman doğruyu Gördükleri zaman onlar ne yapardılar hemen Onu bırakırdılar sahabe Ve bu anlamda sahabede Farklı anlama ihtilafı da olmuştur Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam Sahabeden bir kadının iffetine, iffetine karşı muarız bir şekilde duran Beni Kureyza Yahudilerinin ne yapmıştı Resulullah? onlara üç almak için kendisi sahabesine sizden bir kimsenin Beni Kureyze'ye gitmeden ikindiyi kıldığını görmeyeyim. Görüşünden bazı sahabe algıladı ki Resulullah'ın buradaki kastı namazı kılın ama hiç gecikmeden yani hiç vakit geçirmeden gidin diyerek bunlar Medine'de kıldılar. Bir kısım sahabede Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın söylediği gibi. Yani önce Beni Kureyze'ye gideceğiz. Vakit sıkışmış olsa bile orada kılacağız diye algıladı. Onlar da orada kıldılar. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onların bu algılayışlarında bir şey söylemedi. Yani bu gibi vehim ihtilafı söz konusu olabilir. Bunda Herhangi bir tefrika söz konusu zaten değildir. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselamın hacı haccı, haccı temattu muydu, haccı ifrat mıydı yoksa haccı kıran mıydı diye sahaben arasında ihtilafın olduğu gibi. Özellikle sahaben içerisindeki ihtilafların bu şekilde olduğu ve sahabenin bunları ne yaptığını, bunlardan hemen döndüğünü ve bu şekilde kendilerinin bir yek vücut apayrı bir insan tiplemesi, apayrı bir cemaat şeklinde dönüştürmediğini söylemiştik. Ama bugünün Müslümanlarında maalesef ihtilaf neredeyse fıkhı de dahi değil, akidevi olarak tezahür etmekte. Apaçık Kur'an ayetleri ve sünnetlere muhalif bir şekilde adamlar hala kendi görüşlerine tabi olmaktalar. Bir de kalkıp sahabede ihtilaf etmiştir diyerek ya da mezhep alimlere de ihtilaf etmiştir diyerek ne yapmaktalar? Bu içinden çıkılması Mümkün olmayan Allah'ın ve Resulü'nün lanetlemiş olduğu durumu meşru göstermeye kalkarlar. Peki mezheplerin ihtilafları. Mezhep alimlerimiz, müştehitler de bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle müştehitlere iştihad etsinler. Ve sonradan gelen durumlara İslami çözümler bulsunlar ve Allahu Teala'nın kitabında vermiş olduğu hüküm zahir olsun diye Resulullah müştehitlere iştihad etmelerini söyledi. Hatta buyurdu ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam اِذَشْتَهَدَ hakim. Yani hakim iştihad ettiği zaman, bir müştehit iştihad ettiği zaman eğer ki isabet ederse ne yapar felahu ecran? Onun için iki ecir vardır diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ki hata ederse, hatta burada hataya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer ki hata ederse ona bir sevap vardır. Yani bir müştehit iştihad eder doğruya ulaşırsa iki, hata ederse bir sevap vardır. Niçin? Çünkü müştehitler iştihad edecekler ve özellikle sonradan ortaya çıkmış olan meselelere İslami çözüm bulacaklardı. O yüzden her alim farklı kapasitesi, farklı ilmi, derin ilmi ya da farklı görüşüyle kendi iştihadını yapacak ve farklı görüşlerle beraber İslami olan en doğru görüşe bu şekilde ulaşılacaktı. Onun için buradaki hataya sevap vardı. Yoksa hiçbir alimimiz, hiçbir müştehidimiz iştihad ettikten sonra benim bu iştihadım mutlak doğrudur, bunun dışına çıkılamaz diye bir şey ortaya koymamıştırlar. Bugün Şafii'si, Hanberisi, Malikisi ya da Hanefisi olup da alimlerinin görüşlerinin dışına çıkmayı sanki dinden çıkmak gibi algılayanlar Bilsinler ki vallahi onların tabi oldukları bu alimler bunu haram görmüş, bunu caiz görmemiş ve onları bundan nehyetmiştirler. Dediğimiz gibi İmam Ebu Hanife belki de benim görüşüm nedir? Batılım ta kendisindir diyecek kadar. Bu benim ulaşabildiğim en güzel görüştür. Her kim ki bundan daha güzelini getirirse hiç şüphesiz ki biz onu kabul ederiz diyecek kadar da ilmi ve bu anlamdaki iştihadında ulaşabildiği neticeyi ortaya koyuyordu. Yoksa hiçbir alim kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu iddia etmemiştir. Hatta Ebu Hanife'nin iki tane öğrencisi vardır ki bilirsiniz İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Ebu Yusuf İmam Ebu Hanife'nin görüşlerini yazardı. Kendi görüşlerinin yazıldığını görünce Ebu Hanife ona ne demişti? Ve hayke ya Yakub. Ey Yakub sana yazıklar olsun. La tek Benden işitmiş olduğun her şeyi yazma Ben bugün bir görüş ortaya koyarım Yarın o görüşümden dönerim İşte bu şekilde Onlar her zaman hata edebileceklerini ortaya koymuş İştihad etmişler ve hatta hata etmişlerse bile Peygamberin dediği gibi ne yapmışlar onlar sevap almışlardır Ve onlar mutlak doğru olduğunu söylemezken Bugün onların farklı farklı İştihatlarında kümeleşip Onlara kilitlenip Ayet ya da hadisleri bile Onların iştihatlarına kurban edenler Vallahi Allah ve Rasulun lanetlediği Bu mezhep imamlarımızın da Müştehitlerimizin de kendilerinden Yüz çevirmiş olduğu kimselerdir İhtilafı rahmet bilip de Bu durumlarına bir de Yalan haberle Meşruluk gösterecek kadar da Hakikaten haddini bilmez insanlardır. Evet bu alimlerimiz ne dediler? Mesela İmam Ebu Hanife, İbn Abidin'in haşiyesinde 1. cildin 63. sayfasında ve aynı zamanda Resmül Müfti'de ve aynı zamanda Şeyh Salih falanının da İkazül Hümem isimli kitabında zikretmiş olduğu gibi Ebu Hanife aynen şöyle söylüyor bakın. Sahih bir hadis görüldüğü an, iza sahhal hadis, sahih bir hadis görüldüğü zaman fa'lemu bilin ki benim görüşüm odur benim mezhebim odur benim tabi olduğum şey odur yani olur ki bana bir hadis gelmiş olup ben onun şartlarını getirenindeki şartları düzgün görmediğimde almamış olabilirim ya da bana bir hadis ulaşmamış olabilir ki özellikle Ebu Hanife Irak bölgesinde yaşamış olan bir alim ve diğer alimler kadar hadise muhtali olmayan bir e, alimdi. O yüzden de iştihadım fazladır. Ve ne diyor Ebu Hanife? Sahih bir hadis ortaya çıktığı zaman bilin ki benim görüşüm odur. Ve aynı zamanda İbn-i Abdelberr'in İntika ismi kitabında İbn-i Kayyim'in İlam-ül Muki'inde i̇bn Abidin'in Bahru-Raiqa'da rivayet etmiş olduğu gibi İmam Ebu Hanife aynen şunu söyler. Hiçbir kimseye delilini nereden aldığımızı bilmeden benim görüşümü ortaya koyarken delilimin ne olduğunu bilmeden benim görüşümle fetva vermek kişiye haramdır diyordu yani Ebu Hanife böyle dedi diye benim görüşümle fetva verilmesini Ebu Hanife caiz görmüyordu hatta Ebu Hanife ile her üç meselenin birinde ihtilaf eden Ebu Yusuf'a niçin imamınla bu kadar ihtilaflasın deyince ne diyecekti ben çoğu mesele vardır ki üstadımın o konuda hangi delile dayanarak görüş beyan ettiğini bilmedim o yüzden de onun görüşünü bırakıp kendim iştihad ettim diyecekti işte burada geçtiği gibi ve yine aynı zamanda bir önce söylediğimiz gibi ey Yakup yazıklar olsun sana benden her duyduğunu yazma demişti ve aynı zamanda Fulani'nin İkaz isimli kitabında 50. sayfasında İmam Muhammed ve aynı zamanda Ebu Hanife'ye de atfedilen bir görüşte ne diyordu Ebu Hanife ki İmam Muhammed aynı görüşü ortaya koymuştur ben insanım hata edebilirim ben Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrinin tersine yani sünnete muhalif bir görüş ortaya koyduğum zaman benim görüşümü bırakın Terk edin diyor ve bunu da emre diyor. Dolayısıyla bugün eğer siz Allah'ın ayeti ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti karşısında olay ki Ebu Hanife'nin farklı bir görüşünü bulursanız bilin ki ona hadis ulaşmamış ya da farklı algılamış ya da hata etmiştir. Onun görüşünü bırakırsınız ve Ebu Hanife'ye uyarsınız da hala onun mezhebinden olursunuz. Ebu Hanife'ye uyacağım diye Peygamber'in sünnetine muhalefet edenler asıl mezhepsiz olup da Ebu Hanife'nin görüşünün dışına çıkanlardır Ki zaten Allah ve Rasulünün Hükmünün olduğu yerde Hiç kimsenin iştihat hakkı zaten söz konusu değildir Bunda ehli Sünnet ve Cemaat'ın ittifakı vardır Peki İmam Malik bin Enes ne diyor Bakın İmam Malik bin Enes Yine İbn-i Abdülber'in İbn-i Hazm'in usulü'l ehkamında İbn-i camisinde Rivayet etmiş olduğu şekilde İmam Malik aynen şunu söylüyor ben hata da edebilecek olan, doğruya da ulaşabilecek olan bir beşerim. Benim görüşüme bakın, kitaba ve sünnete uyanlarını alın. Uymayanlarını bırakın diyordu İmam Malik. Hatta ne diyordu yine kendisi? Kendisi yine e, Abdul Hadi'nin Salik ve aynı zamanda İmam Sübki'nin de kendisinden rivayet etmiş olduğu şekliyle ki İbni Abbas'tan da bu görüş zaten zikredilmiştir. Ne diyordu İmam Malik? Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra hiçbir kimse yoktur ki görüşü alınır da bırakılır da sadece Resulullah hariç diyordu. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescidindeyken İmam Malik bildiğiniz gibi Medine'de mescitte ders verirdi. Eliyle Peygamberi aleyhissalatu vesselam'ın kabrini göstermiş. Yeryüzünde herkesin görüşü alınır, bırakılır terk edilir. Fakat şu kabirdeki hariç diyordu. Ve yine İbni Abbas radiyallahu anh sahabenin müfessirlerinden olan İbni Abbas ne diyecekti? Ne? Diyecekti ki size Resulullah şöyle dedi denildiği zaman falanca da böyle dedi derken gökten aşağıya başınıza taş yağmasından ya da yerin dibine geçirilmekten korkmuyor musunuz? Hakikaten sahabenin neyi? Sahabenin hadise bakış tarzı. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam özellikle haya imandandır diye bir hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştu. İmran bin Husayn ki sahabeden bir tanesine Resulullah buyurdu ki haya imandandır. Bunun üzerine karşıdaki kişi gerçekten dedi haya iyilikten başka bir şey getirmez diye hadise bir eklemede bulundu. İmran bin Husayn sahabeden olan bu kimse Karşıdaki kimsenin göğsüne bir yumruk indirdiği gibi ben dedi sana peygamber dedi diyorum sen kalkmış bana kendi görüşünden bahsediyorsun. Bugün düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman tiplemesi algılayın ki Allah'ın kitabı söyleniyor, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünneti kendisine bildiriliyor ve o kişi hala başka görüşe tabi oluyor. Vallahi sahabenin içerisinde okuma yazması dahi olmayan sahabenin en cahili bile bu kimseye söyleyeceği ilk şey ilk şey vallahi dinle çıktığıydı. Ne demek peygamberin sünneti ortadayken, peygamberin görüşü ortadayken başka görüşe tabi olmak. Ama bugün gelin görün ki siz kendisine peygamberin hadisi ve sünneti ispat etmişken peygamber Aleyhisselatu vesselamın Rabbinden getirmiş olduğu açık ayeti söylerken hala başka bir takım şeyler, hala başka bir, bir takım görüşlere tabi olanlar bunlar neyin içerisindeler? Bunlar Allah'tan korkmazlar mı? İmam Malik Bakın İmam Malik'e abdest alırken parmakları hilallemekten sorulmuştu. Yani sol elin parmaklarını sağ elin parmaklarının içerisine geçirip bu şekilde hilallemek, götürüp getirmek ya da sağla solu yapmaktan sorulmuştu da İmam Malik ne demişti? Bunu yapmanıza gerek yoktur. Daha sonra i̇bn Şeddat el-Kureşi'den Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın böyle yaptığına dair bir hadis öğrendi İmam Malik. Bakın hadis gelmediği için bir görüş ortaya koymuştu ve sonra kendisine hadis ulaştı ve ne dedi eski görüşünden hemen döner dönmez ve ben bu hadisi hiç duymamıştım şimdi duydum dedi ve sonra kendisinden abdestte parmakları hilallemek sorulduğunda bunu İmam Malik herkese emrediyordu. İbni Ebi Hatim rivayet etmiş olduğu bir olay. Yani bugün öyle durumlar var ki müştehitlerimizin ulaşamadığı ya da alimlerimizin ulaşamadığı bir hadis ya da görüşlerinin açıkça hata olduğu bir durumda biz hala onların kendi görüşlerine tabi olup hatta onların görüşleri uğruna Kur'an ayeti ya da peygamberin sünnetini bile bırakabiliyoruz. Peki İmam-ı Şafii ne diyor? Bakın İmam-ı Şafii İbni Asakir'in tarihinde <gülüyor> ve aynı zamanda ikaz isimli yukarıda bahsetmiş olduğumuz kitapta geçtiği şekliyle İmam Şafii diyor ki Ben bir görüş ortaya koysam Ya da herhangi bir usul kaidesi belirlesem Bunun Resulullah aleyhisselatu Vesselam'dan gelen haberin tersine olduğu ortaya çıksa Söz Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın söylediğidir Ve benim mezhebim odur diyordu İmam Şafii Yine Ebu Hanife İmam Malik gibi Ve yine aynı zamanda İbni Kayyim'in ve aynı zamanda Fülaninin rivayet etmiş olduğu şekliyle İmam Şafii aynı şu şekilde söylemişti: Bütün Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis ortaya çıktığı zaman herhangi birinin başka birinin kavli gereği onu terk etmesinin haram olduğunda icma etmiştir diyor İmam-ı Şafi. Yani bugün Müslümanlara bir bakın Kur'an ayeti ya da hadis söylemenize rağmen yok illa benim mezhebimin görüşü, benim alimimin görüşü, benim cemaatimin üstadının görüşü, bilmem ne görüşü diye ayete ya da hadise zıt hala bir takım amele devam edenler bilsinler ki İmam-ı Şafi'nin dediği gibi bütün Müslümanlar, sahabelerin Alimleri Bütün müştehitler Peygamberin sözü olduğu zaman Başka bir görüşe uymanın haram olduğunda ittifak etmişlerdir Bunda ihtilaf söz konusu değildir Ve aynı zamanda İmam-ı Şafi Kendisi ne diyecekti Kendisi İmam Nevevi'nin Mecmu isimli eserinde rivayet e, aktarmış olduğu şekliyle ve aynı zamanda Hatib'in aktarmış olduğu şekliyle ve aynı zamanda i̇bn Asakir'in tarihinde aktarmış olduğu şekliyle İmam-ı Şafii şöyle diyecekti. Resulullah'tan bir haber ulaşsa, benden de tersi size zahir olsa benim görüşümü terk edin, hiçbir kimsenin görüşüne iltifat etmeyin diyecekti İmam-ı Şafii. Yani Peygamber'in bir sahih hadisi olduğu zaman hiçbir kimsenin görüşüne tabi olmayın. Ve aynı zamanda İmam-ı Şafii başka bir görüşünde, Ebu Naim'in 9. cilt 107. E, sayfasında, aynı zamanda İbn-i Kayyim'in i̇lam Muki'inde ve Fülani'nin aynı zamanda aktarmış olduğu şekli İmam-ı Şafii ne diyecekti? Nakil ehlinden, yani hadis ehlinden size bir haber ulaşsa ve benim görüşümün tersine olsa bilin ki, İfadeye bakın İmam-ı Şafi Allah ondan razı olsun bütün alimlerimizden Ne diyor bilin ki ben diriliğimde de Ölümümden sonra da O görüşümden dönmüşümdür Ama bugün hala birisi kalkıp da Ben mezhebin dışına çıkarsam Dinden çıkmışımdır diyerek Hala İmam-ı Şafi'nin hadise zıt olan Görüşüne tabi olursa Vallahi ondan ilk uzak olacak olan Peygamber ve ondan sonra uzak olacak olan da İmam-ı Şafi'nin ta kendisidir Diğer alimlerde olduğu gibi Peki İmam Ahmed bin Hanbel ne yaptı İmam Ahmet bin Hanbel, Allah ondan da razı olsun <gülüyor> Fulani'nin ve aynı zamanda İbn-i Kayyem'in isimli kitabında aktarmış olduğu şekliyle Bakın İmam Ahmet bin Hanbel şöyle diyor La tuqallitni, beni taklit etme Ve aynı zamanda Malik'i de taklit etme Şafii'yi de taklit etme Evza'iyi de taklit etme Sevri'yi de taklit etme Ki bunlar o zamanki müştehit alimlerden ve ne diyor Ebu İmam Ahmet bin Hanbel Onları onları taklit etme Onların aldığı yerden al Yani onlar Kur'an ve sünnetten alıyorsa Sen de ondan al Çünkü onlardan alırsan Sırf onlara kilitlenirsen Onların hatalarıyla beraber almış olursun ki Dost doğru olan Ve kendisine şüphe olmayan Vahyin dışında başka bir şeyi de vahil gibi algılamak gibi bir çıkmaza yönelirsin Ve maalesef aynen bugün Müslümanların içerisinde işte bulunmuş olduğu duruma düşersin Ve yine aynı zamanda İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Mesaili İmam-ı Ahmet de şu şekilde aktarıyor. İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki, dininde kimseyi taklit etme. Resulullah'tan sana ulaşanı al, sonra da tabiun gelir. Yani sahabeden sonraki gelir. Sahabeden sonraki gelir ki, kişi onlardan muhayyerdir, diyordu İmam Ahmet bin Hanbel. Aynen İmam Malik'in, Ebu Hanife'nin ve diğer alimlerimizin söylediği gibi. Yani Resulullah'tan geldiğini al, sahabesinden geldiğini al ama, ama, Ondan sonrakilerde muhayyersin çünkü onlar insandır hata edebilirler onlar hata da esirler sevap almışlardır çünkü müştehiddirler ama sen onlara kilitleme yoksa helak olursun Ve aynı zamanda İmam Ahmet bin Hanbel i̇bn cevzinin Cevzi'nin aktarmış olduğu şekliyle diyordu ki her kim ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini terk ederse vallahi uçurumun kenarında helak olmuştur peki bugün benim mezhebim benim alimim benim babamdan gördüğüm görüş ya da benim cemaatim ya da falanca filanca diyerek açık Allah'ın ayeti ya da peygamberin sünneti karşısında bir de mezhebi takınıp da alimlerimizin görüşü diyerek onların görüşlere tabi olup da Kur'an ve sünnetten yüz çevirenler ve hala ihtilafa devam edenler sizin ihtilafınız vallahi haram olan lanetlenmiş olan ihtilaftır yoksa alimlerimizin caiz olan bu ihtilafı işte bu şekildedir Sahabede olduğu gibi alimlerimizdeki ihtirafta aynen budur ve onlar hakka ulaşırdılar. İmam Ebu Hanife bir gün oğlu olan Hammad'a tartışmayı onunla beraber öğrencilerine yasak kılmıştı. Kendi oğlu olan Hammad İmam Ahmed bin de, İmam Ebu Hanife'ye demişti ki: "Ey babacım sen bize tartışmayı yasak kılıyorsun." Fakat siz kendinizle tartışıyorsunuz. Bu ne biçim iş Ebu Hanife demişti ki biz tartışıyoruz evet. Fakat bizler tartışırken başımızın üzerinde kuşlar varmışçasına tartışıyoruz. Yani biz öyle tartışıyoruz ki bizim derdimiz doğruyu bulmak. Bizim derdimiz doğruyu yakalamak. Öyle sakin bir şekilde tartışıyoruz ki ilimlerimizi alıp veriyoruz ve başımızın üstüne kuş koysanız o kadar sakin o kadar ağırbaşlı bir şekilde tartışıyoruz ki kuş bile uçmaz. Ama siz diyordu ne diyordu? Siz birbirinize kalebe çalmak için tartışıyorsunuz ve o yüzden de ne yapmıştı onları ney yetmişti işte sahabedeki tartışma bu iken ihtilaf bu iken mezheplerdeki ihtilaf bu iken ve ancak bu kadarı İslam'da caiz iken o da doğru ortaya çıkıncaya kadar bugün Müslümanların herhangi bir alimi müştehidi taklit etmiş olmaları yine Ehl-i Sünnet alimlerinin de ifade etmiş olduğu şekilde doğrudur. İmamlarımızın Özellikle İbni ve aynı zamanda diğerlerinde bildirdiği gibi İçtihat etmeyen insanlar, edemeyecek olan insanları Bir müştehidi taklit etmiş olmaları gereklidir İmam Nevevi'nin de müftiye sorma babında geçtiği gibi ama kendilerine açık ayet ya da kendilerine çok açık bir şekilde peygamberin sünneti geldiği zaman hala başka bir görüşe gitmenin haram olduğunda ve bunun kişiyi helaka götürdüğünde vallahi hiç kimsenin ihtilafı yoktur. Hiçbir alim bunda aksi bir görüş söylememiştir. Bu durumda olan Müslümanlar ne yaparlar? Bir müştehide tabi olabilirler. Ne zamana kadar? O müştehidin dışına başka bir görüş, sahih olarak ortaya çıkana kadar, en doğruyu buluncaya kadar. Kaldı ki bugün Müslümanlar öyle bir tefrika, öyle bir çıkmaz içerisindeler ki, özellikle burada kastımız, dikkat edin, Müslümanlara bırakıp da kafirlerle iş birliği içerisine giren, Müslümanların kanlarını akıtan kafirlere İslam ülkelerinin yolunu açan Ve kafirlerin sistemlerini benimseyen Kafirlerden bahsetmiyoruz Müslümanız geçen kafirlerden bahsetmiyoruz Biz Müslümanlardan bahsediyoruz Bu gibi Müslümanlar dahi bugün Açık ayetler ve hadisler olmasına rağmen Bunlar hala başkalarının görüşü diye babalarından gördükleri dini terk edememek gibi bir çıkmaz içerisindeler. Allahu Teala bunu lanetlemiştir. Lanetlemiştir ve Müslümanlar tekrar Kur'an ve sünnete döndükleri zaman bu ihtilaf bitecek. Allahu Teala tekrar peygamberlerin sünnetine Uyduğu zaman bu ümmeti ne yapacaktır? Tekrar kurtuluşa yönlendirecektir. i̇bn Mesud'un dediği gibi, tabiundaki ihtilafları, bazı şeyleri görünce i̇bn Mesud, aynı zamanda İmam Malik de ondan aktarmıştı. Ne diyordu i̇bn Mesud? Siz ölmüş olanların yoluna uyun. Ki İbn-i Abdülber ilim isimli kitabında bunu aktarmıştı. Siz ölmüş olanların ne yapın? Yoluna uyun. Yani sahabenin yoluna uyun. Sizi kurtaracak olan odur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Sizden öncekiler, yani Yahudiler ve Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi cehennemdedir. Bir tanesi kurtulmuştur. Sahabe dedi ki: "Menhum ya Rasulallah. O kurtulan toplum kimdir? Ey Allah'ın Resulü Ne demişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ma en aleikilliyama be ashabi. Benim bugün üzerine durduğum yol ve benim sahabemin yaşamış olduğu yoldur." Yani ehli sünnet vel cemaat. Bu tanım da buradan çıkar. Ehli sünnet peygamberin tabi olduğu yol, vel cemaat cemaatin kasıtta sahabedir. Sahabenin uygulamış olduğu İslam. Ve ne demişti İbn Mesud? Siz ölmüş olanların yoluna uyun. Yani sahabenin yoluna uyun. Andolsun ki İmam Malik'in dediği gibi bu ümmetin başını doğruya ulaştıran şey ne ise, bu ümmetin sonunu da doğruya ulaştıracak olan şeydir. Tek kurtuluş Kur'an'da ve peygamberin sünnetinde. Ve aynı zamanda hadislerle beraber sahabenin yaşamış olduğu İslam'dadır. Müslümanlar babalarından sağdan soldan duydukları bid'at, hurafe ya da bir takım farklı görüşlere değil Allah'ın kendine indirmiş olduğu peygambere ve o peygamberin elinden terbiye görmüş, ol görmüş olan Fe in feqad ihtedav. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse kurtuluşa ererler diyerek ve aynı zamanda Allah muhacir ve ensardan razı olmuştur diyerek Allah'ın övdüğü o güzide sahabenin yaşamış olduğu İslam'ı yaşamaktır. Tek kurtuluş reçetesi budur, Allah'ın hidayet ettiği budur. Allah'ın kitabı indirerek ve peygamber indirerek kendilerini doğruya ilettiği, doğruya yönlendirdiği ve ellerinden tutup da ihtilaflı olan hususlarda hükmüyle kendilerini hidayet etmiş olduğu kullardan kılması Rabbimiz Celle bizi e, bizim niyazımızdır. Şüphesiz o duaları kabul edendir. Allahu Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin.